Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki Davud aleyhisselam hakkında bazı kitaplarda rivayetler var. Davud aleyhisselam e, kendi komandanını savaşa göndermiş. E, çi, ölsün. Onun e, gözü onun karısında varmış. Hatta karısıyla evlensin diye. Ve komandan ölmüş. Onun karısıyla evlenmiş. Evet maalesef böyle bozuk rivayeler, İsrailiyet, Yahudilerin, Habis Yahudilerin uydurdukları bu türlü iftiralar bazı kitaplarımızda geçiyor ama alimlerimiz elhamdülillah diğer meseleler gibi bunların üzerine kesin mutlak tahkik yapmışlar, reddetmişler uyduruktur. Bunun kararını vermişler. Evet, bazı tefsir kitaplarında geçiyor. Hatta İmam Suyut'u bunun e, o, zayıf olduğunu, aşırı zayıf olduğunu söylüyor. İbni Hazm kesinlikle bu iftiradır diyor. E, Burhaneddin'il Bika'i tefsirinde e, diyor ki bu rivayet e, Yahudilerin uydurduğu bir rivayettir. Neden? Çünkü Davud Aleyhisselam'ı sevmiyorlar Yahudiler. E, çünkü Hazret İsa Davud Aleyhisselam'ın soyundan geldiği için. Vesaire. Bunlar hepsi sonradan uydurulmuş meselelerdir. Bu da nedir? Mesele nedir? Ee, mesele e, Sat surasında e, e, Sat surasında e, geçtiği e, ay, ayetlerde geçtiği e, şeydir. E, Davut Aleyhisselam'ın fitnesiyle ilgili bir meseledir. O da nedir? Davut Aleyhisselam normalde bir cününü ayırmıştır. Niye? İbadete. Diğer günleri neye ayırmıştır? E, insanların e, durumlarına bakmakta. Yani kadılık yapıyordu, işlerine bakıyordu, peygamberliği gereği insanlara bir şeyler öğretiyordu. E, ondan dolayı e, bu e, ibadete kesildiği cünde iki tane insan gizlice, hırsızca yani e, şeyleri e, kandırarak sinsice içeri giriyorlar. İçeri giriyorlar. Davud aleyhisselam nerededir? Davud aleyhisselam da e, mihrapta e, yani namaz kıldığı yerde ibadet ettiği yerde oturmuştur. Buları görürken korktu. Korktu bulardan. Neden korktu? Yani bunlar acaba beni e, öldürmeye mi geldiler? E, bunlar e, kimdiler? E, bu e, içinden bir böyle şey geçti ee, Sonra e, Davud Aleyhisselam'a e, Dediler korkma Ey Nebi Biz sadece bir sıkıştık Bir sorumuz var Bu benim kardeşimdir Çiteni ihtilaf etmiş Bunun ben e, 99 tane nacesi var Koyunu var e, Benim de e, bir tanem var Benim koyunumu aldı elimden Dedi ver bu da beni katılsın benim yüz olsun Bana zulmetti bunda bizim için şey yap aramızda do, nedir hakem bundan dolayı işte burada ne diyorlar davud aleyhisselam hemen anladı ki kendisi iptile oluyor liderliğini gönderdi şeye buradan çıkartıyorlar bu iftirayı kumandayı gönderdi kendisinin davud aleyhisselam 99 hanımı varmış o bir hanımı da gelmiş cetirmiş. Burada Davud Aleyhisselam hemen anlıyor zulmettiğini kalkıp istiğfar ediyor. Bunu böyle yorumluyorlar. Aslında bu böyle değil. Burada Davud Aleyhisselam istihfar ediyor. Neden dolayı istihfar ediyor? Burada diyorlar ki, ayette geçtiği gibi وَظَنَّ دَاوُودُ اَنَّمَا فَاتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرًا رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَمْ Davud Aleyhisselam zannetti ve bu fitneye düştü. Orada e, sücdeye ve ibadete tövbe etti. Ve gafarna lehu. Biz de affetti onu. Ve inne lehu indene le ve Yani Davud Aleyhisselam Allah'ın halifesidir. Yer üzerinde masumdur. Nasıl böyle bir hata yapar? Yakışır bir peygambere. Bizim ehl-i sünnet itikadına göre peygamberler hatalardan, küçük günahlardan bile masumdurlar. Ee, ama burada له, nedir bu affettiğimiz e, meseleyi onu? O su uzan peygamber kimseden su uzan etmemesi lazım. O için içere bir de peygamber korkmaması lazım. Neden korkuyor? Her şey azelden yazılmış ya. Ondan dolayı korkmaması lazım. Burada Allah-u Teala diyor Davud Aleyhisselam baktı bunlar e, hakikaten gerçek soruları var. Soruyorlar. Ondan dolayı hemen farkına vardı. İstiğfar etti. Ben nasıl bunlar da su zannettim? İstiğfar etti. Allah'a döndü. Nasıl korktum? E asıl her şey kaderin elinde yazılmışsa. Ne yaptı? Bu e, tövbe etti. Allah Teala da onu affetti. Sonra ne diyor? Ya e, ya Davuda ya Davudu, inna cealnake halifeten fil ardi. Biz seni halife, Allah'ın halifesi kıldık. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّأْسَ ve la تَتَّبِعْ اَهْوَاءً fey an sabilillah inellezine i̇şte yidlun an sabilillah lehum azabun bu ayet Davud Aleyhisselam'dan ilgili bu şey meselesidir bu 919 işte liderini öyle bir şey yoktur bu iftiradır Davud Aleyhisselam masumdur ee, bu da birçok İsrailiyet maalesef bizim tefsirlerde var bu İsrailiyetlerde işlemiş maalesef bazı tefsirlere insanlar da üç noktalarını arıyorlar hangi nokta şazdır onlara alıyorlar oradan ters düş tanılırsın ha ben çok biliyorum diye bu ters şeyleri getirip yürütüyor böyle İsraililer arkadaşlar alimlerimiz reddetmiş biz de onlara ittiba etmemiz lazım bu da aynen Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman peygamber o da onun da bir böyle aynen bunun gibi bir iftiraz, iftira var. Cüva Hazreti Süleyman atları çok severmiş. E, aynen at beslermiş. Nasıl kuşçular kuş beslerler kuşu severler. E, at beslermiş. E, bir gün atlara bakıyormuş böyle önünde geçiriyormuşlar. E, namazı unutmuş cüm batmış namazı geçmiş. Ondan dolayı gelmiş nam, atların yüzünden namazım geçti. Bu atların boynlarını ayaklarını kesmiş kırmış öldürmüş atları. Bu da iftiradır, bu da öyle bir şey yoktur. Nasıl alt Allah'ın en sevgili hayvanlarından birsidir çünkü bizim en önemli cihad e, adetimizdir. at. Cihad aletini nasıl e, Allah Subhanehu Teala e, e, demiş ki ayette ve aed ve aedu lham mastatag tumin qouteen waribat çok altın. Neden? Atları çok savaşta yüzünüz olsun. Nasıl eee Süleyman atını içeser. Öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Bu ayet nedir? diyor? Wa li Davud ve Süleyman. Ni'mal abdu innehu awwab. Süleyman awwabtır. Allah'a dönendir, tövbe edendir. İz urida aleyhi bil ashi safinatul jiyad. He? Feqala inni ahbabtu hubbel khayr an zikri Rabbi hatta tawala bil hijab. Redduha alayya. Taaf bil suqi ve suhinak bu atları sevdi niye sevdi başlarını sıhatladı atların e, sevdi bunlarıları niye sevdi Çünkü e, sevmesinin gereği çünkü bu at bir vasiledir neye vasiledir bu at vasiledir Allah yolunda cihad edip Allah yolunda şey etmektir. E, e, ibadettir ondan dolayı bu bu rivayeatta e, mekzuptur. E, bu da İsrailiyettendir. E, Aynen zamanda bir de var. E, وَلَقَدْ فَتَنَّا ve وَاَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَبْ Hazreti Süleyman'ı diyor. E, bir ceset gibi zayıf yaptık. لَا ve la قُوَّةٍ Kursi'nin üzerinde oturmuş. Hiçbir şey yapamıyor. Halbuki Hazreti Süleyman nedir? Hazreti Süleyman e, bu cinler, insler dünyaya hakimidir. Burada nedir? İşte diyorlar e, Hazreti Süleyman'ı şeytan aldattı Üzüğünü çaldı ondan Ondan sonra şeytan gitti hükmetti Vesaire. Bu ondan sonra Şeytan korktu Hazreti Süleyman'dan Balığın karnını attı. Hazreti Süleyman Fakir oldu gitti balıkçılık yaptı Orada bir balığın karnını Üzüğü getirir taktı üzüğü. Sanki bir film Anlatıyorlar. Amerikanlı Avrupalı bir film e, Anlatıyorlar. Haşa hava kefa Bizim peygamberlerimiz Böyle değil. Halbuki Hadis e, sahihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği gibi e, sahih Bukhari'de diyor Hazreti Süleyman bir gün e, bir melek idi. E, Meleke dedi bir gün e, yüz tane hanımımın yüz tane hanımı varmış. Hepsinin gece uğrarım yanına her birisi bir çocuk doksun. E, her birisi bir çocuk doksun. O çocuklar da her birisi mücahil olsun. Melek dedi de ona inşallah Hazreti Süleyman inşallah demeyi unuttu. Hiçbirisi çocuk doğmadı. 99 dana su tutmadı. Bir tanesi hamile kaldı. O da ne oldu? Doğdu yarı adam. Yani felç bir çocuk doğdu. Sakat doğdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukharda geçtiği gibi diyor ki eğer deseydi inşallah hepsi mucahid olurdu. İşte bunun da tefsiri budur. Fetenne Süleyman fitneye oydu o çocukla meselesindedir. Bunlar ne yapmışlar? İşte Hazreti Süleyman e, şey yapmıştır. E, aynı zamanda Hazreti Süleyman'ı da neyle itham ediyorlar? Hazreti Süleyman sihir yapıyordu. Sihir öğretiyordu haşev kafa. Allah Teala diyor ki e, o, o, o, Bakara suresinde "Ve inne Süleyman ve lakinne şeyatun şeyatin kafir en Bu türlü meselelerde arkadaşlar en önemli mesele nedir? Bu, bunlar İsrailiyettir. Bu meselelerin aslı astarı yoktur. Biz böyle meselelere inanmamamız lazım. Aslında sahih elimizde bugün de çok güzel tefsirler var. Bu tefsirlerden amel edip bu tefsirleri e, okuyup e, ehl-i şünnetin tefsirlerinden alalım. Yok e, her tefsir basıldı. İslam alimi de olsa muhakkık değilse İslam alimleri onayı vermemişse bu tefsillere yani kıyıda, köşede, yani masal kitaplarında yani bazı insanlar yazmış senetsiz, sebetsiz dedikleri bu türlü yorumlara inanmamamız lazım. Çünkü bizim elimizde ölçüler var. Peygamberler mazumdur. E şimdi biz buna, bu icma var bunun üzerine. Bütün peygamberler cunah bile hata yapmazlar. E nasıl bir peygamber böyle hata yapar? Yapmaz. O zaman... Nedir? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dinimiz sağlam almamız lazım. Yoksa böyle inansak yerine göre insanı böyük günaha koyar. Bazen de Allah kurusun insanı çifre kader götürür. Velhamdülillahi Rabbil alemin.